Doğrusu kurdukları tuzaklar, o kâfirlere hoş gösterildi. Hoşlandılar bundan ve hak yoldan men edildiler. Her kimi de Allah saptırırsa, artık onu yola getirecek yoktur. Onlara dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı ise daha çok çetindir. Onları Allah'ın elinden kurtaracak kimse de yoktur. Müttakîlere vaad olunan cennetin durumu şuna benzer.